Alhamdulillah, Rabbil alim, ﷺ ve sallallahu aleyhi ve sallam ve Rasulüna Muhammed ve ala aleyhi ve sallam aleyhi Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Ahkaf Suresi'nden seçtiğimiz bölümü okuyacağız. 11. ayetten 20. ayetin sonuna kadar inşallah biraz uzunca açıklamış burayı aleyhi ve sallam aleyhi ve sallam aleyhi ve Hatta belki onun okuduğu bazı çok detaylı bu hamilelikle ilgili ve doğumla ilgili çok detaylı bilgiler vermiş. Kendisi fakih biliyorsunuz aslen. Ee, dolayısıyla böyle üzerine hüküm tereddüt eden konuları biraz daha böyle detaylı açıklıyor ihtilaflarla, farklı görüşlerle. O detaylara çok girmeden belki daha çok bizim günlük hayatımıza, ahlakımıza, inancımıza... ...kulluğumuza, Müslümanlığımıza e, tereddüt eden hususlar üzerinde biraz durmaya çalışacağız. Şimdi önce arkadaşlar küfrün, e, inkar edenlerin, müşriklerin bir e, itirazı var. Ona, onu Cenab-ı Hak dile getiriyor ve sonra da ona cevap veriyor. Ondan sonra daha böyle bizim işte bizi ilgilendiren e, konulara giriyor. Tabii bu küfür ve şirk de bizi ilgilendiriyor arkadaşlar. İlgilendirmiyor zannettiğimiz için belki bugün evlerinize kadar geldi. Hiçbir mesele, yeryüzündeki hiçbir mesele Müslüman'ın ilgisinin dışında olamaz arkadaşlar. Gücü yettiği kadar her Müslüman, yani üzerinize çok fazla yük yüklemek istemiyorum. İnsan bazen aşırı sorumluluktan da bir şey yapamaz hale gelebilir. Her şeyin aşırısı yanlıştır. Ee, özellikle Ahmet Hamdi Akseki, ahlak dersleri kitabında bunu çok güzel açıklar arkadaşlar. Bir takım iyi huyların bile aşırısı rezilet ahlakıdır der. Mesela cömertlik. Aşırıya gittiğinde savurganlığa dönüşür. İsrafa dönüşür. Rezilet ahlakı olur. İfrat ve tefrit değil, ortada olmak. Her konuda böyledir. Sorumluluk da böyle. Yani hep verdiğim bir örnek vardır benim. Mesela burada bir yük var. Taşınması gerekiyor. Tamam mı? Taşıyacağız bu yükü. Ee, o yükü ya ben alırım deyip 20 kilo yüklenirseniz ne kadar götürürsünüz arkadaşlar? Yani herhalde bilmiyorum bir 500 metre götürebilir misiniz? Ama 5 kilo alırsanız gideceği yere kadar götürebilirsiniz. Böyledir çok yüklenip yarı yolda bırakmaktansa bazı heyecanlı tipler böyle her şeye atlar arkadaşlar. Ben de biraz anlıyorum onları. Birazcık bende de var yani. Her şeye atlar. Bu fedakarlık, işte vericilik falan değildir aslında. Kontrol bozukluğudur. Yani kendini kontrol edemiyor. Yani ben bunu yapabilecek miyim? Götürebilecek miyim? Sonuna kadar götürebilecek miyim? Mesela özellikle iyilikler mevzu bahis olduğunda arkadaşlar. Yani bunun en güzel örneği bana göre mesela işte İçinde de bulunduğum için son peygamber infodur, meridyenin çalışmasıdır, İşte diğer bazı bütün STK'lara bakabilirsiniz yani onların projelerine bakabilirsiniz bu açıdan. Şimdi arkadaşlar bizim ülkemiz ne yazık ki böyle bir proje çöplüğü gibidir. Ya yani Ben o kadar üzülüyorum ki bir yönetim değişiyor bir birimde yani büyük tepedeki yönetimi demiyorum herhangi bir birimde. İdareci değişiyor, bütün önceki projeler rafa kalkıyor arkadaşlar. Böyle şey olur mu? Bu bir devlet ya, bu bir kurum. Yani burada sen esas değilsin, o projeler esas. Sen geçicisin, sen bugün gelirsin, yarın gidersin. Senin yerine başkası gelir. Her gelenle sıfırdan başlarsak süreklilik olur mu burada yani? Onun için sürdürülebilirlik açısından da sorumlulukların mutedil yani dengeli bir şekilde üstlenilmesi çok önemlidir ne kadar. Mesela coştun bir projeden bahsedildi. Coştun ben işte buraya her ay beş bin vereceğim bir vereme Veremeyeceksin. Senin, yani senin kapasiten buna müsait değil yani. Beş vereceğim de. Önemli olan hayrul a'mali nafileler için söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu. Hayrul a'mali edvemuha ve in gallem. Amellerin en hayırlısı az da olsa sürekli olanıdır. Bir de tabi bu ee, gelgeç hevesler yani sorumlulukların böyle birden yüklenilip yarı yolda bırakılmasının daha başka kötü sonuçları da var. Onlardan bir tanesini söyleyeyim arkadaşlar. Birbirimize olan güvenimizi kaybetmemiz. Ya bunu üstlendi ama bilmiyorum yapabilir mi ki? Çünkü o kadar çok yarı yolda bırakan var ki bir süre sonra kimse kimseye güvenemez oluyor. Yani e, bunu üstlendi eminim ben Allah yani ölüm olmadıkça bu işi o yapar, diyebiliyor musunuz insanlar için? Mesela bir işi üstlendi, kontrol etmeye gerek kalmadan sonuna kadar onu yapabileceğini biliyor musunuz? Onun için arkadaşlar, size böyle fazla sorumluluk yüklemek istemiyorum. Hiçbir zaman kendinizi kendinizi iyi tanıyın tabii sorumlulukların. Kişinin kendisini tanımasıyla da ilgisi var. Senin kapasiten ne, gücün ne, aklın ne kadar, ilmin ne kadar, birikimin ne kadar, maddi gücün ne kadar, sözün ne kadar geçiyor toplumda. İşte ben ona yaptırırım, buna yaptırırım diyorsun ama senin sözün geçiyor mu o kadar yani. Kendini iyi tanıması insanın ve üstleneceği sorumluluğu da ona göre üstlenmesi lazım. Evet yeryüzündeki her problem Müslümanın problemidir arkadaşlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Bugün sessiz kaldığınız, aman beni ilgilendirmiyor dediğiniz bir problem yarın gelir sizin kıyımıza kadar vurup. Ee, pek çok problem o şekilde değil mi arkadaşlar? E, konu komşumuz, akrabamıza hatta kendi evimize kadar e, girmiş durumda. Niye? Çünkü o meselelerle biz... E, toplum olarak, millet olarak ciddi bir şekilde ilgilenmediğimiz için. Dolayısıyla hani bende şöyle bir şey var yani şirk ya, şirk kalmış mıdır ki dünyada? Gençken böyle düşünürdüm yani. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu kadar çok şirkten bahsediyor. Yani şirk gitti ya, yani kim var ki putatapa? Bakın şimdi arkadaşlar birer birer putperestler çıkıyor biliyor musunuz? Şamanlar, putperestler. Yani benim akrabamdan bir genç yani. Ben hem Şaman'ım hem Müslüman'ım dedi. yani Böyle kendine göre din geliştiriyor şimdi insanlar. İşte dün anlattığım hümanizmin bir sonucu da budur. Yani ben neye inanacağımı, nereden ne seçeceğimi, ben karar veririm, istersen her dinden bir şey seçerim. Ortaya karışık böyle kendim bir inanç tarzı kendim için Diyor. Yani şirk hiçbir zaman yeryüzünden silinmeyeceği için e, çok çeşitli görünümlere görünerek her seferinde ortaya çıkacağı için e, Kur'an-ı Kerim'de bu kadar detaylı anlatılıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı inkar yani tamamen red Tanrı'yı red A teyizim yani Tanrı'yı red Kur'an-ı Kerim'de çok işlenmez şirk çok işlenir. Çünkü en sinsi şekilde kendisinin Allah'a inandığını düşünen, bir inancı olduğunu düşünen insanların bile efendim e, amellerine, düşüncelerine sirayet edecek şekilde bir de e, kendini her seferinde yeni bir kılığa sokar arkadaşlar. Yeni bir, hiçbir zaman size şöyle demezler, hadi gel ya müşrik olalım. <gülüyor> Böyle deseler hemen anlarsınız yani. Ama işte şu şundan koruyormuş bu taşı tak o taş işte seni şundan korur işte bilmem şu ritüeli yaparsan işte nazar gelmez bilmem ne olmaz. Yani böyle yollar bularak senin böyle zayıf noktalarından kendini işte şey hissettiğin korunmasız hissettiğin noktalardan nüfuz eder şey. Şimdi böyle deyince de hep zihnim benim biraz şeylere de çalışıyor yani. Bu, bu söylemin şimdi sonucu ne olacak? Şirk konusunda da vesveseye kapılmayın. Ha ben böyle dedim diye. O da çok tehlikeli bir şeydir. İnsan kendisinin imanı hakkında emin olması gerekir. İman tereddüt kaldırmaz arkadaşlar. Acaba ben şirke düştüm mü? Böyle olmaz. Hayır ben Müslümanım yani. Müslümanım. Ha böyle demek, böyle düşünmek bir şirk tehlikesi barındırıyorsa tamam öğrendim ve tevbe ettim, uzaklaştım ondan. Ama ben Allah'ın birliğine inanıyorum, her şeyin onun gücünde olduğuna, onun elinde olduğuna inanıyorum. Allah ile aramda bir aracı görmüyorum, Allah'tan başkasına bir takım böyle ritüellerle ibadet etmiyorum. Tabii ki ben Müslümanım yani, insanın imanı hakkında ee, hüsnü zan sahibi ve tereddütsüz olması lazım. Dolayısıyla bizi ilgilendirmeyen hiçbir mesele olmadığı için bu konuda bizim meselemiz. Bakalım ne diyor burada Rabbimiz arkadaşlar 11. ayet, 10. ayet kelime de ve qalel edine keferu. Bu ayet numaraları bu mealde çok şey, bu tefsirde arkadaşlar çok karışık yazılmış. O yüzden ben arada karıştırıyorum, yanlış söylemiş olabilirim. 11. ayet arkadaşlar. 11. ayette ve qale lledine keferu lledine amenu leukan khayran ma Şimdi bak küfredenlerin yani inkarcıların bir psikolojisi bize burada ifşa ediliyor. Arkadaşlar pek çok onların kişilik özellikleri var. Ama benim görebildiğim Kur'an kıssaları üzerine birazcık çalışmış bir kardeşiniz olarak benim görebildiğim Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar bütün küfür e, yoldaşlarının ortak özelliği kibirdir arkadaşlar. Şeytanla başlıyor kibir. Peygamberimizi inkar edenlere kadar Kur'an'da anlatılan bütün ota, firavunlar, işte İbrahim Aleyhisselam'ı inkar edenler, Musa'yı inkar edenler hepsi. Bütün e, Bugün de biraz peygamber kısalarını okuduk. Hepsi öyle azgın ifadeler böyle gözümün önünde canlanıyor. Şimdi mesela sabah çalışırken o Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Deveyi kesiyorlar, o mucize deveyi. Diyorlar ki hadi bakalım peygambersen gelsin başımıza azap. Fe ahavetumur racifetü fe Anında bir sarsıntı. Bir yer sarsıntısı onları yakalıyor. Yani gözünüzün önüne geliyor mu o manzara arkadaş? Bu kadar yani kendilerini doğru görüyorlar ve bu kadar küçümsüyorlar peygamberleri ve onlara inananları. Daha pek çok örnekler okuduk bugün. Şimdi burada ne söyleniyor? Küfredenler, inkarcılar iman edenlere dediler ki, iman edenler için, yani yüzlerine mi dediler yoksa kendi aralarında mı? İkisi de mümkün. Yani iman edenler hakkında şöyle düşünüyorlar, küfredenler. Diyorlar ki, Levkâne hayran, eğer bu yol hayırlı bir yol olsaydı, bu iş, yani bu din işi, bu peygambere tabi olma işinde bir hayır olsaydı, mâ sebekûnâ ileyh, bunlar bizi geçemez diyor konuda. Yani bir şeyin hayır mı, şer mi olduğunu, biz onlardan daha iyi biliriz. Şunlara baksana, ayak takımı işte geri zekalılar ne diyorlarsa artık bize de öyle diyorlar ya arkadaşlar efendim e, yani öyle bakıyor bir kısma e, böyle hatta bazen takdirlerinde bile küçümseme var arkadaşlar mesela diyor ki e, birkaç kere başıma geldi bu aa sen ne kadar akıllısın diyor yani olamazsın da nasıl oldun hani yani sen, akıllı, senden yani buradan akıllı biri çıkmaz da Hani sen bir, mesela ama hocam sen çok farklısın. Bu bile bir aslında küçümsemedir hocaları. Hocaları küçümsüyor ya bana iltifat ediyor arkadaşlar. Orada ben bana yapılan iltifatı mı kabul etmeliyim yoksa hocalara yapılan küçümsemenin farkına olup, farkında olup farkına varıp yani ne yapılıyor burada şu anda diye ona göre mi bir cevap vermeliyim? Anlatabiliyor muyum? Onun için böyle küçümserler arkadaşlar. Hocaları küçümserler. Mesela bizde de vardı, sizde de var, sizde de var. Örnek vereyim arkadaşlar. Bir kere Marmara İlahiyat Camii'nde böyle vaaz veriyoruz. Gene Ramazan'daydı. Ramazan'da kadınlar camiye daha çok geldikleri için camilere imamlardan şikayet doruğa çıkar Ramazan'da. Birisi böyle imamlardan şikayet etti işte kötü muamele görüyor. Şimdi ben kayınpederimin cenazesine gittim. Arkadaşlar cenazede imam 4-5 evden zaten kimseyi ikna edemedim kadınları. Gelin biz de kılalım namazını diye. 5-6 kişi gençlerden böyle geldiler. 5-6 kişiyiz arkadaşlar. Hoca diyor ki siz şuraya bucağa geçin, bucağa geçin, şuraya geçin falan diyor. Yani cemaatin arkasında bile durmamızı istemiyor. Dedim ki bizi kışkışlamayı bırak sen işine bak dedim. Bizi kışkışlamayı bırak biz biliyoruz nerede duracağımızı sen işine bak dedim. Şimdi insan rahatsız oluyor hakikaten yani. Böyle imamlardan şikayet. İşte kabaymışlar da kadınlara şöyle ben şimdi biraz böyle kendi meslek grubumu arkadaşlar ben eleştiririm ama dışarıdan biri eleştirirse fena bozulurum yani. Ondan sonra dedim ki cemaate şimdi size de soruyorum ama cevap vermeyin. Bunlar retorik sorular. İçinizden şehirli iyi eğitimli Görgülü ailelerden çocuğunu imam yapmak isteyen var mı? Yani ben oğlumu imam olarak yetiştireceğim diyen var mı? Bir kişi çıkmıştı burada Emine Hanım'da değil mi? Onun oğlu imam oldu. Bir kişi o gün orada ben imam yapmak istiyorum demişti. Hala mesaj atıyor bana sağ olsun. İmam oldu oğlu. Onun dışında tamam dedim şikayet etmeye hakkımız yok. Sen imam yapmayacaksın, ben imam yapmayacağım hiçbirimiz. E, akıllı bir çocuk bana mesela bize akrabalarımız falan acımışlardı tanıyanlar falan. Ya ilahiyata mı gittiniz hani böyle akıllı biri niye ilahiyata gitsin hani. E, dolayısıyla arkadaşlar bu küçümseme ha, ha, e, çeşitli şekillerde hep devam ediyor. Hep devam ediyor. Ee, bunlar bizi geçemezlerdi ya bu işte bir hayır olsaydı. Bunlar mı yani daha doğru olanı bunlar mı buldu diye o inanamları küçümsüyorlar. Ve idlem yehtedû bihî, eğer bu şekilde küçümseyerek muvaffak olamazlarsa olamayacaklar. Yani gene akın akın insanlar İslam'a gelecek. Burada gelecekten bir haber veriyor. Feseyekulûne. <gülüyor> ifkun O zaman da diyecekler ki bu eskiden beri gelen bir yalan, bir iftira bu. Yani vahiy gelmiş de, yüzü peygambermiş de bu, bu iftira hep yapılır. Bu efsane hep anlatılır. Eskinin, eskiden beri gelen işte başka yerlerde de esatirul evvelin diyorlardı. Şimdi bakın tefsirde bu ayetle nasıl açıklamış elmanlı merhum? Ve الَّذ۪ينَ كَفَرُوا yani küfredenler dediler ki, bu küfredenler hem müşriklere hem Yahudilere Yani Çünkü onlar söylemişler bunu. Ee, Ekser müfessiliğine göre, yani tefsircilerimizin, müfessirlerimizin çoğunluğuna göre müşriklerdir bunu söyleyenler. Ee, müminlere bakmışlar, Mekke'yi, Mekke'yi bir sure okuyoruz biz. Mekke döneminde nazir olan bir sure. Müminlere bakmışlar. Çoğunluğunu, ekserisini Ammar, Süheyf ve Bilal gibi fukara ve zuafa'dan görmüşler. Fakirlerden, efendim zayıf kimselerden, sosyal konumu zayıf kimselerden olduğunu görmüşler ee, arkadaşlar. takdir etmişler onları. Yani bunlar mı doğru yolu buldu şimdi? hani bunlar mı hidayete erdi, bunların mı aklı erdi neyin doğru olduğuna ya bunlar bizim kölelerimiz diyor yani bir de şöyle bakın arkadaşlar o kadar Cenab-ı Hakk'ın imtihanları cilvelidir ki bazen hatta çoğu zaman doğruyu böyle senin çok da e, saygın bir konumda görmediğin birine söyletir bakalım kabul edecek misin Bakalım kabul edecek misin? Daha efendim yakında yaşadık buna benzer, aynı değil de bir örneği. Efendim bir davette bir masada e, hizmetlilerle aynı masaya oturduğu için şikayet ediyor. Yani masasına hizmetliler de oturtulmuş. Şikayet ediyor bunun için. Yani bir kere etti, iki kere etti işte. Ay işte ayarlayamadık, işte son anda oldu bir şeyler, bir şeyler dedik. Davet sahibi de biziz yani. Ondan sonra gene söyleyince en son bir yıl sonra gene söyleyince arkadaşlar o kadar tepe attı ki dedim ki benim annem de hizmetliydi, hizmetliydi. Yani evlere temizliğe giderdi biz küçükken. O zaman benimle de aynı masaya oturma. Hadi beni bırak. Bilal-i Habeşi'yle zaten aynı masaya hiç oturma. Köle. Köle. Onun için arkadaşlar hakkı kimin temsil edeceğini. Yani mesela güzel Müslüman kimdir? Ben size söyleyeyim kanaatimi söylüyorum. Üst tabakada öyle çok fazla güzel Müslüman yok arkadaşlar. Benim kanaatim yanılıyor olabilir. Her yerde iyi Müslüman vardır. Kimseyi töhmetin altında bırakmıyorum. O böyle öl deyince ölecek. Şehit olması gerekiyorsa olur. Malını vermesi gerekiyorsa verir. Çocuğunu şehit göndermesi gerekiyorsa gönderir. Gözünü kırpmaz yani. Bunlar alt tabakadan çıkar arkadaşlar. Orta ve alt tabakadan çıkar. Çoğunlukla böyledir. Her zaman peygamberlere ilk inananlar da onlardır. Onun için lütfen insanları küçümsemeyi bırakın. İnsanlardan ibret almaya, insanlardan istifade etmeye. Cenab-ı Hak onun ağzıyla mı sana bir şey söyletiyor? Çünkü Cenab-ı Hak senin telefonuna mesaj göndermez. Birilerine söyletir, bir şeyler olur etrafında. Efendim onlar vasıtasıyla Cenab-ı Hak sana ulaşır. Bakalım alacak mısın o mesajı almayacak mısın? insanın da böyle asistanı olması lazım hemen hadisi şerif asistan demeyeyim de yardımcı hocamız <gülüyor> efendim ee, diyor ki bir hadis şerifte Efendimiz Buhari ve Müslim'den geçen bir hadis Müslim'de geçen bir hadis şerifte şöyle buyuruyor size cennet ehline haber vereyim mi? Her zayıf ve güçsüz olan kimsedir. Öyle bir kimsedir ki bir konuda Allah'a yemin etse Allah onun yeminini boşa çıkarmaz, yerine getirir. Yani o yemin etti diye o işi öyle yapar. Size cehennem ehline haber vereyim mi? Her katı yürekli, şımarık, kibirli olan kimsedir. Onun için arkadaşlar, Allah razı olsun. <gülüyor> onun için böyle trafikte falan giderken öfkeleniyorsunuz bazen. Yani kendi acemiliklerinizi unuttunuz, kendinizin park edemediğiniz zamanları... Böyle efendim aheste aheste gittiğiniz zamanları unuttunuz. Hep böyle söyleniyorsunuz herkese. Ben de yapıyorum. Ben de yapıyorum. Hele şey yapıyorum işte önden biri böyle arkasına konvoy oluşturmuş tın tın tın sağdan da gitmiyor. Ortalamış yolu gidiyorsa kesin kadındır diyorum yani. Bir de öyle küçümsüyoruz. Bazen yaşlı amcalar da olabiliyor. Yani trafikte olur, başka yerde olur arkadaşlar... Ee, i̇nsanları ben kendime söylüyorum en başta. Alemi nasıl bilirsin kendin gibi demişler ya. İnsanları hor görmemek gerekir. Çünkü ya Allah'ın sevdiği ise. Ne yaparız biz o zaman? Onu hor görürsek, onu korna basıp bir de böyle yapıp efendim ee, şey incitirsek yani kalbini. Çok dikkat etmemiz lazım. İşte bu ayet arkadaşlar müşriklerden böyle zengin, müreffeh, işte hayatları şey. Ee, kuvvetli, konumları güçlü, sözü geçen böyle insanlar var. Onları ben görüyorum. Özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar bunların böyle her yerde çok yüksek sesle emirler verirler. Herkese. Herkes onların sanki hizmetlisi herkes onların böyle onlara şey yapmak zorunda böyle herkese böyle emirler verirler yani sesleri yüksektir bir yerde alışveriş yaparken böyle mağazayı toplarlar yani tezgahlarlar böyle ona hizmet etmeye ee, şey yapar Yap, nasıl yapıyorlarsa yapıyorlar işte bunlar arkadaşlar Ammar Süheyl Bilal gibi fukara'dan ve zayıf, toplumsal konumu zayıf yani. Kişileri öyle görerek tahkir etmek ve dünya bu suretle İslam'ın şanını düşürmek istiyorlar. İslam'ın şanını düşürmek istiyorlar. Ee, Sanebi niye İslam'ın şanını düşürmek istiyorlar? Diyorlar ki bu yol doğru olsaydı bu yola bu ayak takımı mı girerdi yani? Biz girerdik ya, biz her şeyi biliyoruz. Yani her şeyin iyisini, kötüsünü, doğrusunu, yanlışını biliyoruz. Biz girerdik diyorlar. Salebi, Yahud'un Abdullah bin Selam ve ashabı hakkında mekalesi demiştir. Abdullah bin Selam kim? Arkadaşlar, Yahudilerin büyük alimlerinden olup peygamberimizle gelip Müslüman olan. Ee, Şeyde, Yahud'un işte önde gelenleri de Yahudilerin Abdullah bin Selam gibi Müslüman olan Yahudileri küçümsemişler. Demişler ki bunlar zaten bunadılar ya da işte bunlar zaten kafaları basmaz böyle Müslüman oldular. Yani Müslüman olanı küçümseme eğilimi ister Yahudiler arasında olsun ister Müşrikler arasında olsun var. Böyle bu yolla Müslüman, Müslümanlığı küçümsemeye çalışıyorlar. Ve illem yehtedû bihi böyle demekle İman edenlere taan etmekle Muratlarına muvaffak olamayınca yani amaçlarına ulaşamıyorlar, durduramıyorlar o akını İslam'a yönelmeyi, İslam'ı ve Kur'an'ı kör veya şehadeti yani Peygamberimize ve Allah'a ve Peygamber'e imanı iptal etmek maksadına eremeyince fese yapılığıne <gülüyor> ifkun kadim ilaveten daha diyeceklerdir ki. Bu bir ifki kadimdir. Eski, uydurulmuş bir yalandır. Yani peygamber hakkında ne, ne için söylüyorlar bunu? Peygamberimizle ilgili Yahudilerin kitaplarında da Hristiyanların kitaplarında da peygamberimizin geleceğine dair müjde var arkadaşlar. Peygamberimizi o kadar detaylı tanıyorlar ki Kur'an-ı Kerim bize söylüyor kendi oğullarını tanıdıklarından daha iyi tanırlar peygamberi onlar. Bütün özellikleri kaydedilmiş, bildirilmiş onlara. İşte o bilgiler içinde derler ki, bunlar eskilerin eski işte kitaplara karışmış yalanlar bunlar, tuhafeler diyecekler. Yahut İslam'ı inkar etmek için dini kökünden inkar edecekler. Jack Jack nereden geliyor arkadaşlar? Gelecek zaman kalıbı, ayet-i ki Se, yani bu gelecekte olacak. Bunlar böyle diyecekler. Demek ki istikbalin kafirleri daha azgın olacak. Yani gelecekte de bu e, inkar, bu küfür ve küfürdeki bu metot devam edecek ve onlar e, hep böyle seviye artılacaklar. Yani bir şey bir yol deneyecekler. Başarılı olamazlarsa başka bir yola geçecekler ve en temelinde de dinin kaynaklarını Kurafe bunlar masal hikaye diye efendim e, iptal etmeye çalışacaklar. 12. ayette arkadaşlar "Wamin ablihi kitabu Musa imamen ve rahmet Ondan önce onun önünden oradaki o kim yani neyin önünden tefsirde diyor ki Elmalı Kur'an'dan önce. O Kur'an'dan önce kitabı Musa, Musa'nın kitabı vardı. Yani ilk defa mı siz bir kitapla karşılaşıyorsunuz? Özellikle de kitap eli olanlara diyor. Yani siz vahiyle, vahiy olayıyla, peygamberlikle, kitap indirilmesiyle ilk defa mı karşılaşıyorsunuz? O Kur'an'dan önce de Musa'nın kitabı yok muydu? Şurayı hatırlayın arkadaşlar. Size hararetle tavsiye ederim. Önce bir şimdi parantez açıyorum. Hatırlayın, sonraki parantez bu. Mutlaka peygamber efendimizin hayatını çok iyi bilin arkadaşlar. Bir olay size anlatıldığında, bir metin okuduğunuzda, bir roman okurken, günlük hayatta bir şey yaşarken hemen aklınıza oradan onun benzeri gelsin. Siyerden. Yani siyeri bu kadar iyi bilirseniz peygamber efendimizin hayatını. Sizi bakın ne siyasi konularda, ne sosyal hadiselerde, ne para pul meselelerinde, ne insan ilişkilerinde kimse kandıramaz. Tabii siyeri de biraz hadisle beslemek lazım. Hemen Peygamber Efendimiz'in sözleriyle beslemek lazım. Bu Ramazan'da kendinize böyle bir program mutlaka yapın. Şimdi Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiğinde biliyorsunuz, Nasıl indi Hira'da Arkadaşlar ilk vahiyden sonra yaşasın son beklenen peygamber miyim? Oley duydunuz mu falan böyle sevinerek mi indi? Hayır arkadaşlar çok dehşete kapılarak indi. Ne yapacağım? Önce acaba deliriyor muyum? Yani halüsinasyon mu görüyorum? Aklımı mı kaybettim diye korkuyor. Hz. Atice'nin onun tesellisi var. O cümleler çok kıymetlidir. Kimi şaşırtmaz Allah? Allah kimi şaşırtmaz, Hazreti Hatice'nin o ilk söylediği cümlelerde e, göreceksiniz onu. Sonra ne yapıyor Hazreti Hatice? Peygamber Efendimiz'i alıyor, Varaka bin Nevfe'le götürüyor. Amcasının oğlu, Hazreti Hatice'nin, çok yaşlı, gözleri görmüyor ama okur yazarmış ve eski kaynakları yani kitab-ı mukaddesi falan çok iyi biliyor. Varaka bin Nevfe'l. Peygamber efendimiz ona anlatıyor başına gelenlere ve ne diyor o zaman varak arkadaşlar? Müjdeler olsun sen beklenen son peygambersin sana gelen de namusu ekber olan cibrildir keşke kalmin seni mekteden çıkaracağı zaman yanında olsam sağ olsam da seni desteklesem diyor. Yani kim olduğunu ne olduğunu beklenen peygamber ve bir de mekteden de çıkarılacağını. Bakın biliyor. Dürüst olanların hepsi biliyorlar. Yine burada ben Elmalı tefsirinde okudum arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'e ee, Yemen'den gelen Necran heyeti diye bir heyet var. Bunlar e, kalabalık sayıda Hristiyan papazlardan din alimlerinden oluşuyor. Peygamber Efendimizle bunlar uzun günler boyu müzakereler yapıyorlar. Alim ransöresinde okuduk ondan e, onu e, işaret eden ayetleri ve en sonunda en sonunda ayet kelime iniyor diyor ki gelin e, hepimiz ellerimizi açalım dua edelim hangimiz doğru söz doğru söylemiyorsak yani siz benim peygamber olmadığını söylüyorsunuz. Ben de benim peygamber olduğumu sizin bana iman etmeniz gerektiğini söylüyorum. Hanginiz yalancıysa Allah onu lanet etsin. Çoluğunu çocuğunu hepimiz toplayalım çoluğu çocuğumuzu ve lanet olmamız için helak olmamız için dua edelim kim yalancıysa. Bunu kabul etmiyorlar. Ve peygamberimizle bir pazarlık yapıp işte ee cizye vermeyi kabul edip ayrılıyorlar. Giderken dönüşte bunların içinden iki tanesi konuşuyor. Kardeşmişler. Kardeş olan küçük olan abisine diyor ki iki papaz. Abi diyor biz diyor adamın doğru söylediğini bilmiyor muyuz? Neden kabul etmedik diyor. Demek ki ona pek söz düşmemiş o görüşmelerde. Neden kabul etmedik doğru söylediğini biliyoruz diyor. Ee, o yüzden arkadaşlar tarihin bazen böyle kritik dönüm noktaları vardır. O dönüm noktalarındaki kişilerin tavırları geleceği belirler yani. O Peygamber Efendimizin kendisine davet gönderdiği Heraklius olsun, işte bu Yemen'den gelenler olsun, vallahi Hristiyanlıkla Müslümanlık arasında yüz yıllar süren savaşların e, başlangıç noktası onların içlerinde keşfettikleri, vicdanlarında keşfettikleri hakikati cesaret edip de dile getiremeyişleridir. Çok sorumlulukları var yani bu konuda. Ee, diyor ki o büyük olan, tabii ki biliyoruz doğru söylediğini diyor. Ama şu krallar bize çok saltanat verdiler. Orta çağda kilisenin konumunu hatırlayın kilisenin siyasi konumunu hatırlayın kralları bile kilise tayin ediyor yani. Şu krallar bize çok mülki, mülkiyet, çok saltanat verdiler. Şimdi Müslüman olup onların hepsini terk edip bunun e, cemaatinde sıradan birisi mi olacağız diyor. Yani o konumunu o mevkiini kaybetmemek için kabul etmediklerini söylüyor. Dolayısıyla siz vahyi tanıyorsunuz. Özellikle evli kitap yani. Hiç tanımayan müşrikler Vahiy olayını, Peygamberliği, Kitap nedir, e, Peygamber nedir bilmeyen müşrikler belki bir derece mazurlar ama siz nasıl böyle dersiniz diyor ve min kablivi kitabu Musa. Ondan evvel, Kur'an'dan evvel Musa'nın kitabı var. Bununla hem ifki kadim demelerinin nereye kadar vardığını söylemiş oluyor. Yani sen bu eskiler, eskiden beri söylenen bir efsanedir dediğinde sadece Kur'an'ı reddetmiş olmuyorsun. Bütün geçmiş kitapları da reddetmiş oluyorsun bugünkü kafirler için. Hem de cevabı verilmiş oluyor. Zira o öyle var ki o kitap imamen ve rahmen. Yani Musa'nın o kitabı nasıl oldu, ne oldu ona tabi olduklarında insanlar bir iman ve rahmet vesilesi oldu, rahmet oldu onlara. Allah'ın dininde senelerce rehber muktedabih edinilmiş, kendisine uyulmuş, arkasınca gidilmiş ve o sayede Allah Teala'nın rahmetine, nimetine erilmiş. Yani Yahudilerin Mısır'daki konumlarını düşünün. Sonra Hz. Musa'ya iman ettikten sonraki yükselişlerini Kudüs'teki Süleyman, e, Hz. Süleyman dönemini düşünün. Yani arkadaşlar bunu işte Ahmet Hamdi Akset-i e, o ahlak kitabında da aynısını söylüyor. Diyor ki dinsiz ahlak yürümez. Bunu görmek istiyorsanız diyor dünya tarihine bakın. Ne zaman toplumlarda iman, itikat yükselmişse ahlak da yükselmiştir. Ne zaman toplumlarda iman, itikat zayıflamışsa ahlak da zayıflamıştır. Çok seçkin tepedeki belki birkaç hani çok güçlü vicdanı olan, çok güçlü derin düşünce sahibi ve kuvvetli irade sahibi birkaç kişi, bir avuç kişi belki kendi kendine bir ahlakı yürütebilir ama kitlelerin ahlakı, arkadaşlar inançlı olmalarına bağlı. Allah inancı, ahiret inancı özellikle ve sorumluluk, mükafat, mücazat meselesine bakışlarına bağlı. İşte o kitap sayesinde Allah'ın dininde senelerce rehber, müktedabi edindiniz o kitabı. Arkasında gittiler ve o sayede Allah Teala'nın rahmetine, nimetine erdiler. Eğer o bir ifk yani iftirak yani mu, şey uydurma yani tevrat uydurma ve bir yalan olsaydı böyle bir feyzü rahmet olur muydu? Ve hada kitabun musaddiqun lisanen arabiyah. İşte bu Kur'an'da dili arabi olarak yani Arapça dilinde. Tasdik edici bir kitap yani kendinden önceki kitapları ve peygamberleri reddedip yepyeni bir şeyi ortaya koymuyor ki kendinden önceki bütün peygamberleri ve bütün kitapları tasdik ediyor. Musa'nın bir imam ve rahmet olan kitabını tasdik ediyor. Onun esasındaki hakikati ispat ediyor ve teyit ediyor Arapça dilinde bir kitap ki tasdikin hikmeti de niçin tasdik ediyor kendinden öncekileri Leyl <gülüyor> idralladina zulmedenleri imzar etmek için uyarmak için Arkadaşlar inzar konusunu anlattım çok bilmiyorum oraya. Her kim olursa olsun kendisinden herhangi bir suretle zulüm, haksızlık sadır olanlara Allah'ın azabını haber vererek akıbetin vehametini anlatmak için. İnzar uyarıdır. Şimdi arkadaşlar e, burada neden zulüm geldi? Niye inzar geldi? Yani bir insanlar arası bir savaştan, bir cinayetten, bir ticari haksızlıktan falan bahsedilmiyor ki. Biz arkadaşlar, belki Türkçe'de bu böyledir, Arapça'da günlük hayatta nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Biz zulüm kelimesinin anlamını çok daraltmışız. Daralttığımız için sadece insanlar arası, bir insanın bir başkasına verdiği zarar zannediyoruz zulmü. Böyle zannettiğimiz için Allah'ı inkarın en büyük kötülük olduğunu, en büyük zulmün şirk olduğunu, en büyük haksızlık şirk çünkü ne yapıyorsun Allah'ın yetkilerinden birini alıyorsun Rabbül Alemin'in onun bir yaratığına veriyorsun yani senden 10 bin lira Allah korusun çalmışım da başkasına vermişim Buna, bununla bile kıyaslanamaz yani bu dolayısıyla böyle olunca da ne diyoruz ay imansız ama çok iyi bir insan diyoruz birine yani şöyle şunu da şunu da yapıyor hiç namazda kılmıyor ama çok ahlaklı Diyoruz. Bir, bir insan arkadaşlar ahlaklı olabilir. Ahlak benim kanaatim merak edenler Bakara suresi 177. ayetin tefsirine baksınlar. Ahlak arkadaşlar iyiliğin alt başlıklarından bir tanesidir. O ayete göre detaylarına girmiyorum uzunca bir ayet. İyiliğin üç tane alt başlığı vardır. Bu üçü de sizde var olmadıkça siz iyi tırnak içerisine Allah katında İyi biri olamazsınız. Nedir bu üç konu? Allah'a, peygambere, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe iman, namazı kılmak, zekatı vermek yani ibadetler ve ahlak. Ahlak iyi bir insan olmanın üç şartından bir tanesidir. Biz niye ahlakı yani insanlar arasındaki güzel muameleyi o kadar büyütüyoruz? Çünkü bana nasıl davranıldığıyla alakalı. Yani birisi bana iyi davranıyorsa çok iyi biri Allah'a haksızlık ederse etsin, ahirete saygısızlık ederse etsin, peygambere saygısızlık ederse etsin. Adeta böyle e, yapmış oluyoruz. İşte arkadaşlar neden burada zulümden bahsediliyor? لِيُنْ دِرَا لَذ۪ينَ o zulmedenleri yani Allah'ın kitabına saygısızlık eden, peygamberine saygısızlık eden, iman edenleri aşağılayan, Allah'a şirk koşan, Allah vahiy göndermemiştir diyenleri inzar etmek için ve buşra lil muhsiniin ve güzel yaşayan ihsan mertebesinde olanları da müjdelemek için. Şimdi 13. ayete geldik arkadaşlar. O ihsan mertebesindekilerin niteliklerini anlatacak. Kimler? Kimler Allah'ın müjdelediği kişiler? Merak edenler beni izlemeye devam etsin arkadaşlar. Beni değil tabii ki bu bir şakaydı. Allah'ın kitabına bakarsanız kaldığımız yere onların kimler olduğunu göreceksiniz. İnşallah onları yarın konuşuruz.